Ölüm melodisi Bir konser tahsin macerası Birinci bölüm Şüphe Kan gözcükleriyle süslenmiş odaya Girdiğinde konser tahsin bir süre Duraksadı Midi ağzına gelmişti Yutkunup birkaç saniye kapalı Tuttuğu gözlerini yuvarlarında Birkaç suyduğunu yürüp tekrar açtı Ve dikkatli adımlarla Odanın ortasına doğru ilerledi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 Saçlarını eliyle karıştırıp müziğin sesini açtı. Eski bir şarkının yeniden söylenmiş haliydi. Sevdiği şarkıların yeni meseli popçuların dilinde sakız olmasını sevmezdi komiser Tassin. Eliyle düğmeyi çevirip başka radyo kanalı aradı. Saçma sapan şarkılar yüzünden daha da gerilmiş bir halde büroya varmıştı. Arabadan inerken saatine baktı. Ortağı Necip çoktan büreğe girmiş ve geçen davanın raporunu çıkarmıştır. Nitekim içeri girdiğinde beklediği manzarayla karşılaştı. Masasının üstünde imzasını bekleyen bir rapor ve fantastik futbol takımı için güncellemeler yapan bir Necip öksürdü. Necip usta işi bir hamleyle hemen diğer bir sekmeye açtı. Otopsi teknikleri. Gülümsemesini bastırarak masasına ilerledi.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 Komiser Tahsin bir süre duraksadıktan ve durumun farkına vardıktan sonra galiz bir küfür savurdu. Radyo'nun yüzünden benecim diye açıklama getirdi sonra. Abi sabah yerine gittin mi? Diyerek konuyu değiştirdi Necip. Gittim gittim. Kahve makinesi tık etmişti. Suya alıp bardağı boşalttı.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 Gerçek adını bile çoğu kişi bilmezdi. Dok bir onun demir başlarındandı. İsimsiz kahramanlardandı. Odanın kapısını çalıp girdi içeri. Masada sabah görüp büzüşmüş cesit duruyordu. Biraz daha düzgünceydi. Evet, nedir durum? Diye söze girdi Komser Tahsin. Büyük ihtimalle intihar. Diye cevapladı Dok.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 Hatta tekleme bile yok gibi görünüyor. Tek harekette. Cümlesini tamamlarken eliyle de kendi kulağını kesiyormuş gibi yaptı. İşaret parmağını tek hamlede kulağın üzerinden geçirdi. Dudağını büken komiser tekrar cesede battı. Sana akşam ayrıntılı bir rapor iletirim Tarsın. Diye kestirip attı dolu.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 İnsanı rahatsız edecek kadar derli topluydu ev. anlattım. Dün gece saat 2 civarında bir ses duydum. Tabanca sesi olmadığından emin olamadığım için biraz ağırdan alarak Özkan Bey'in dairesine yanaştım. Bir süre sesleri dinlemeye çalıştım. Takdir edersiniz o saat hiç ses gelmedi. Merak edip kapıyı çok uzun süre çaldım. Gene ses gelmeyince 112'yi aradım.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 Sabre her salda ikinci dairedeydi. İkinci dairenin kapısını uzun süre çaldılar da içeriden hiçbir şekilde cevap alamamışlardı. Altıncı daireyi bittiklerinde kapının biraz aralık olduğunu fark ederek telaşlanan ikili sakin ve usta bir şekilde kapı iterek ellerinde pek kullanmadıkları silahlarını kavrayarak içeri girdiler. Komiserin üçüncü Tahsin Bey.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 Sonra bu durumun farkına varınca utanarak eli yazını kapattı. Deme yahu, pek de gençti. Başlarını sallayan Necip ve Komser bir sürü adamcağızın kendine gelmesini beklediler. Sizin onunla ilgili bir bilginiz olabilir diye size geldik. İntihar etti ama biz öldürüldüğü ihtimalimizin de üzerinde duruyoruz. Bir gariplik görüyor muydunuz?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 Durun, durun, ben bir şey anımsadım. Komser Tahsin atık bir şekilde dönerek ihtiyarım dizinin dibine komşulandı. Mecip de not defterini çıkarmıştı. Bana gelmişti bir ay önce. Bir derdinden yakınmıştı. İlini hafifçe kaldırıp işaret parmağını havaya doğrultmuştu yaşlı adam.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 Yaşlı adamın söylediği cümleyle yerinde çakılı kalı verdi. Çocuk doğuştan sağırdı. İkinci bölüm. Arşivler yalan söylemez mi? Başına hayretle döndürdü komiser. Yaşlı adam haklı çıkmanın gururuyla gülümsüyordu. Yani doğuştan sağırdı ve bir melodi mi duyuyordu? Yaşlı adam başını salladı. Komiser Tahsin şaşkınca yardımcısına bak kalmıştı. Tekrardan iyi gider dileyerek evden çıktılar. Ofise dönerken ikisinin de ağzına bıçak açmamıştı. Ofise girdikleri an çağrı cihazı öttü komiserin yardımcısına gün içinde bulamadıkları üçüncü apartman sakin hakkında bir şeyler bulup bulamayacağını araştırmasını istedikten sonra Dokun yanına gitti. Odadan girer girmez kendisine yeni bir kıta keşfetmişçesine bakan doka bakmaya başladı. Adamım bil bakalım şu senin delik deşik çocuk neymiş? Sağır diye kestirip atlatasın. Dokun ağzı açık kalmıştı. Bu haksızlık seni biçim. Bu bilgiyi ben verip seni şaşırtmalıydım diye şahil azlığa vurdu. Dok uzatma iş biraz boka sarıyorum.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 İşinme engellerin duyması için gürüttüğü çip projesini Oxford'a sunmak üzere yarın İngiltere'ye uçuyor. Sene? diye sordu Tahsin. Durum ilgisini bir aylık çekmişti. 1967 <tık> <tık> Derin bir nefes alıp sıkıntıyla koyverdi komiser. Yardımcısıyla göz göze geldiler. Ne düşündüğünü soruyormuş ya gözünü kıptı Tahsin. Necip yutkundu, bir şey demeden başka bir sekme açtı. Talihsiz kaza. İstanbul Beylikdüzü'nde genç çocuk evinden bakkala giderken belediyenin açtığı çukura düştü. Son anda boğulmaktan kurtarılan çocuğun çarpmanın şiddetiyle işitme yetisini yitirdiği öğrenildi. Baba Murat Hersal, oğlunun hakkını gerekirse ahimde arayacaklarını ifade etti.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 Nevzat yaşı ilerlese de sık sık dalgalı denizde sandalıyla balık abladığından olsa gerek dinç görünen bir balıkçıydı. Kabarık beyaz sakalları ve yaz kış çıkarmadığı muhaberesiyle tam bir semboldü. Dükkanda yine kimse yoktu. Ki balıkçı Nevzat çok popüler bir lokanta işletmiyordu zaten. Birkaç müptelası vardı o kadar. Yaşlı adama yetiyor da artıyordu.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 Komsa sessizce başını sallayıp rakısından yutulmamaya başladı. Sıyrıldığı bir anda çözdü veya çok ümitsiz olduğu bir anda çözdü, veren çok dava görmüştüm. Ancak bu seferki biraz fazlaydı. Nevzat'a bakarak gülümsedi yine. Ümitsiz görünmek ümitsizliğe davet ederdi. 3. bölüm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 Komiserin cevap vermesine imkan tanımadan masanın üstündeki cesedin örtüsünü kaldırdı. Komiser yaklaştığında cesedi yan çevrilmiş ve başın arkası özenli bir şekilde kesilmiş halde buldu. Meraklı gözlerle doka bakarken ihtiyar kurt kenarda duran metal bir kaba elini alıp tahsine uzattı. Bu bir çipti. Harun Tandoğan'ın geliştirmeye çalıştığı işitme engeller projesinin odağındaki nesne.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 Bir yandan Tahsin'in gözünü izasındaki sigara içmek yasaktır yazısına bir yandan da Tahsin'i tuttürdüğü sigaraya bakmaktaydı. Bir şey demedi. Yanındaki pet bardaklardan birisini komiserin önüne itti. Komiser sigarası içmeye devam ederken çipi masadaki çekmecelerden birisini çekip çıkarttığı bir kaptan çıkararak Tahsin'i önüne itti. Masaya şöyle bir baktıktan sonra çocuğa göz kırptı Tahsin. Açamadık komiserim. açamadım.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 Diye söze girdiğinde Necip irtilince bir süre güldü komiser. Sonra sözlerini sürdürdü. Diğer iki komşuya da ulaşmamız lazım. Bir türlü bulamıyoruz lan elinde. Ne yapıyor bunlar? Necidirler. Diğer komşuların bir açıklaması var mıydı onlarla ilgili? Necip kısa bir süre notlarını kontrol ettikten sonra başına olumsuz anlamda salladı. Kim lan bunlar? Derken sesin istemsizce yüksek çıkmasına engel olamayarak, Elini masaya vurdu Tassim. Necip daha bir irkilmişti. Komiser bir sesle baksan ne göstereceğim'' dedikten sonra elini cebine götürüp çipi çıkararak masaya bıraktı. Necip'in dikkatini çekmişti masada küçükçim. Bir süre dedikten sonra komiserin yüzüne baktı. ''Bu o mu? Yani ondan mı çıktı?''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 Ben bunu bilişim şubeden bir arkadaşa vermiştim zaten. Açılmıyormuş. Üstelik ilginç bir şeyler söyledi. Sank kodunu çözmeye çalıştıklarında sisteme giriş kodu sürekli kendisini yeniliyormuş gibi falan filan. Elini önemsiz bir şey alıyormuş gibi özensizce uzatıp avucunu içinden cebine götürdü masadaki konser komiser. bir tartmaya başlamıştı. Birkaç gün önce sorsalar...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 Ellerini masaya dayayıp hafifçe yürü ve peşinden gelen iki polise de baktıktan sonra konuştu. "Taşin, seni görevden alıyorum. Süresiz izin veriyorum. Silahını ve rozetini bırak, git evinde dinlen birazcık. Hakkında işlem yapılmayacak ama bilişim şubeye gidip sigara içmişsin. İyice zamanadan çıktın sen. Bir süre kafanı topla." Komiser bir müdüre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 Avcılar sahilindeki en rahat lokantalardan birisiydi. Gözlem uzak olduğu için genelde nispeten ünlü, medyaya dedikodu malzemesi olabilecek isimleri kız arkadaşlarına ağırladığı bir mekan olurdu. Tabii ki yaz aylarında. Kışınsa mekanın sahibinin de tok satıcı oluşundan mütevellik, camları değiştirmek veya daha fazla ısıtıcı kullanmak gibi tasarrufları uygulamaması... Mekanını sızlaştırıyordu. Tarsın için sorun değildi. Çünkü o karnını doyumaktansa kafasını boşaltmaya uğradığı genelde ve soğuk, bilhassa Afyon'da çalıştığı yıllardan aşılan olduğu soğuk, onun için hiç dert olmazdı. Bir de yemek yemektense sohbet etmeye, daha net bir tabirle akıl danışmaya, uğradığı için bir lokantada ötesi olarak görüyordu balık lokantasını.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 Eğer değilse, bir de cinayet çözülmüş olursun, ne ama? Diye açıklarken gülümseyip rakısından yudum aldı. Nevzat bir şey demedi. Boşta dalıp gidiyordu gözleri. Ben bıraktığımdan beri çok şey değişti, değil mi emniyette? Diye söylendi. Tas neydi susma sırası? Başına sallarken, genç bunları dercesine bardağını uzattı.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 Öldürülmeye çalışılmıştı. Bunun Tahsin'in görevden alınmasından bir gün sonra olması da Tahsin'in içindeki düşünceleri doğrudu payını yükseldiyordu. Birileri ciddi bir organizasyon düzenlemişti ve kendilerine karşı gördükleri her şeyi biz geçmekten beyseliyorlardı. Ucunda ölüm bile olsa... Tahsin elini masanın üstünde duran telefonla uzatırken telefon çalmaya başlamıştı. Lokanta'da kavvadan bağımsız bir şekilde daha bir içtiği soğumuş ikili iyi cüret verdi. Tahsin gözlüğüyle telefona bakıp bir çırpığı açmıştı. Abi şimdi hastanedeyim ben. Harun Bey var ya. Ses Necip'in sesiydi. Yarı telaşlı yara endişeyi geliyordu. İçinden ölmüş olmasın lütfen.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 Ama çok güvenilir biri olsun. Asla içeri girmesin. Doktor raporları da anı anla epostana e e-postana yollansın. Odaya alınmadan önce sana bilgi verilmesini ve senin nezaretinde oda yapılmasını iste. Hatta isteme. Buna emret. Necip'in bu komutları aklında tutma süresini bekledikten sonra vedalaştılar. Telefon kapanında ortam yine Yapabileceğin bir şey yokken hiçbir şey yapmamak en iyisidir.''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 Asuman'ın Taner'le görüşmesini de bazı prosedürleri öne sürerek engelleyenler amaçlarına ulaşmış ancak Taner'i kaybetmişlerdi. Göz yaşlarını peçeteyle kurularken Tahsin'e doğru bakıyordu Asuman. Hem de doğrudan, tam gözlerin içine. İntihar etmedi değil mi? İntihar etmiş olamaz. Çok güçlü ve hayat doluydu.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 Kırk yılda bir sigara içen Nevzat bile de durumun vahametini fark etmiş olacak ki bir sigara tüttürüyordu. Hızla düşünüp konuştu Tahsin. Yer ve zaman verin. Oraya on dakika içinde gelmezsen beklemeyin. 27 Aralık'ta Adana Havalimanı'nda İç Atlar Bölümü lavabosunda buluşalım. Çanta getireceğim. Siz de çantayı alıp gideceksiniz. Beni görmenize de gerek yok. Bir sırt çantası olacak. Yeşil ve çok yıpranmış bir çanta. Tahsin cevap vermeden telefon kapanı verdi. 8. Bölüm Kaza Yolculukların kısa veya uzun olup olmaması çok önemli değildir. İnsanı yolculuğa iten ana kavram, değişiklik isteğin yanı sıra ölümcül önem taşıyan şahsi eşyalarını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 bir şeylerle uğraştı cep telefonundan başını kaldırdı ve hem anneyi hem çocuğu azarlayıp tekrar cep telefonun ekranına gömüldü. Başka bir köşede bir adam tek başına oturuyordu. Boş yerler olmasına rağmen toplu taşıma taşıtında ayakta gidenler hep ilgisini çekmişti komiserin. Neden böyle yaparlardı? İki ihtimal var. Birincisi çok yakın bir durak ineceklerse.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 Bir adamı sabah gördüğümde bu tesadüftür. Öğlen aynı adamı bir daha görürsem kuşkulanırım. Akşam karşılaştığımızda onu vururum. Tesadüflere inanmam. Elbette ki adamı çık vuracak değildi. En azından aynı hatayı bir kez daha yapmazdı. İç çekerek gözcüyle süzdüğü adamı da menzilinde tutmaya çalışıp otobüs firmalarını incelemeye koyuldu.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 Nevzat'ın böyle endişeli bir ses tonuyla kendisine seslendiği son andan bu yana uzun yıllar geçmişti. Buyurun benim diyerek büyük altından gülerek cevap verdi Tahsin. Bırak şimdi şakayı her neredeyse haberleri açsana çabuk diye bağırdı Nevzat. Bir süre duraksadıktan sonra da ekledi. "Say, neredesin sen? Sorma otogardayım şansıma tüküreyim uçağı kaçırdım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 Tüttürdüğü sigarasını parmaklarının arasına alıp ezmeye başladı Nevzat. Bir gözleri parlamıştı. ''En doğru cevap bu olabilir Tahsin.'' diye omurgandı. Lokantanın kapısı açılınca ikisi de kapıya baktılar. Gelenler tanıdıktı da. Hasuman ve Necip. ''Klasik geçmiş olsun ucuz atlatmışsın fastı geçirdikten sonra masa donatıldı.''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 Sonra ben polis oldum. O hiç istemedi. Komünistti bir de. Hem onun siyasi geçmişi yüzünden zorluk çekerim diye, hem de zaten polislere karşı olumsuz duyguları var diye istemedi. Zar zor ikna ettim. İçlerinde iyi insanlar olmazsa bir grubu kendi safına çekemeyeceğini söyledim. Sonra ne oldu? Sonra ben de kötü oldum. Duraksadı tekrar.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 Kim bilir hangi otelden çıkarken cebini attı ve lavabonun kenarına dizdiği minik şampuanlardan birisiyle yıkamaya geçmişti. Toplamda on dakikayı bile bulmayan bir zaman dilimi sonucunda püürü pakkulu vermişti Tahsin. Baş albusuyla saçlarını kurularken mutfağa geçip kendisine bir kahve hazırlamaya koyuldu. Suyun ısınmaya başlarken çıkarttığı kaynama sesiyle dalıp giderken uçağın düştüğünü gördüğü televizyon haberini hatırladı Tahsin.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 O anıdak hiç dile getirilmemiş bir ihtimali dile getiren Nevzat anlık söyleminin mantık çerçevesinde hedefi 12'den vurduğunu fark etmişti. Gülümsedi. 30 kişilik liste üzerinde yeni bir çalışma başladı. İstanbul'da düşük gelirli insanlar oturduğu sentlerde ikamet edenleri ettiler. Sonra mesleklere baktılar ve sırayla ilerlerken öğretmen, memur,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 Boğ hizasındaki mutfak dolabından bir kase çıkarttı. Taşırmamaya özen göstererek nadalık kaseye boşalttı ve üstüne de sıcak suyu boca etti. Beş dakika sonra oturma odasında sehpaya ayaklarını uzatmış, kucağında tuttuğu kaseden hazır çin makarnasını çatalın ucuna dolayıp yiyordu. Yemeği bittikten sonra açlık hissin hala devam ettiğini üzülerek fark etti. Ancak uyku o kadar bastırmıştı ki,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 Ancak hepsinin aklı fotoğraflardaydı. Bu açıkça belli oluyordu. Yemek bittiğinde ise Osman Türk kahvesi yaptı ve hepsinin aklını meşgul eden kolye dönüş yaptılar. ne yapacağız?'' diye sordu Necip. Ona az meraklı bir sabırsız bakışla. Tahsin derin bir nefes alıp camdan dışarı görünen kayalıklara ve kayalıklara vuran dalgalara bakıp düşündükten sonra konuştu. ''Mücadeleye devam.''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 Necipse bütün bu hengamede akıllılık edip de emniyetin yakınlarında tuttuğu evinin sefasını sürerek işine gidecekti. Emniyette yine sıradan bir gündü. Kakkatçısı, tutuklu yargılanı, gözaltına alınanı, geceden alınıp sabahın ilk saatleriyle salınanı. Polis teşkilatı, asayi şaykı, her durumu el koyuyor gibi görünüyordu bu koşturmacada. İki tane travesti yanından geçtiği esnada Necip'e bakıp birdence istemsizce gülümsedi Necip. Bir yandan da Hasuman'ı düşünüyordu. O anda koridorda müdürü görünce tüm düşünceleri dağıldı. Günaydınlaştılar. Müdürün kafeteryaya gittiğini görünce toparlanıp aceri adımlarla odasına doğru ilerledi. Bir önceki gece cebine araştıracağı insanların isimlerini yazdığı bir kağıt koymuştu.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 Bir eli USB bellekteyken diğer elinin avuç içinde kimlik bilgilerini yazdığı kağıdı buruşturup tutuyordu. Aktarım %85 iken kapının yavaşça açıldığını duydu. O an kapının açılması duraksayınca telaşa kapıldı ve avucunda kağıdı ağzına tutmaya çalıştı. Müdür kapıda birisiyle konuşuyordu. Hem geliyordu hem de kapıyı tam açmıyordu. Oracık'ta duruyordu. Aktarım %99'u bulmuştu. Bir anda gülerek odaya girdiğinde Necip'le göz göze geldiler.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 gözünü kıstı ve dalgınca konuşmayı sürdürdü Tahsin. Yine de başka bir atasalar bile er ya da geç bizi geri çağıracaklar. O esnada emniyetin önünde tipi büyükçe bir araç durdu. İçinden sivil giyimli bir adam refakatçisi bir polis değindi. Güneş gözünü çıkarıp önce emniyete sonra da etrafa bakarken Tahsin'le göz göze geldiler. Bu husus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 Asuman geldi. Masaya oturdu ve ağzını açmadan gelen garsona bir tost ve çay siparişi verip garsona başlarından saldı. Mesajını alır almaz gelecekti ama yeni bir görevin ortasındaydım. Yetişemedim. Nasılsın Necip? Necip bir anda üstüne odaklanan ilgiden hem memnundu hem de şaşkındı. Bir şey diyemedi. Eliyle geçti gitti minvalinde bir hareket yaptı.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 Durumu izlemeyi sürdürecek, eğer işler çığırından çıkacak gibi olursa da duruma müdahale edecekti. Asuman'ın da eliyle başver ver'' bir hareket yapması üzerine o küçük ayrıntı da geçti gitti. ''Arkadaşlar lafınızı balla kesiyorum ama ben bir şey merak ediyorum.'' diyerek söze girdi Nevzat. ''Siz öldürülen bu çocuğun nerede ameliyat edildiğini araştırdınız mı?''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 Ayrıntıda gizliydi. 15. bölüm Sessiz Erçi. Konuşma hakkım yok mu?" diye merakla sordu başekim. Komser Tahsin ve yardımcısı Necip aynı anda başlarını yapmacık bir üzüntüyle iki yana salladılar. Başhekim koridorda gelen giden var mı diye bir umutla etrafına göz atıyordu ama beyhude bir çabaydı bu. Zira Asuman koridorun girişini kesmişti ve kimseyi koridordan geçirmiyordu. Angataya gelmişlerdi ve Murat Hersal'ın yaptığı ameliyatı soruşturmak için başhekim Turhan Gök'ü sıkıştırmayı planlamışlardı. Turhan Gök bekledikleri kadar ketum ve cesur birisi çıkmamışa benziyordu.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 Yüzünün ne kadar düştüğünü Necip bir bakışta bile fark edebiliyordu. Birkaç saniye sonra ancak kendine gelebilmişti komiser. Bu esnada Turhan Bey de masasına geçmiş, gözlüklerini takmış ve polislere karşısındaki koltuklara işaret etmişti oturmaları için. Otururlarken Necip de göz göze gelen Tahsin, ''İşi bana bırak'' dercesine bir mimik yaptı. ''Evet beyler, sizi dinliyorum.''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 Atahan Alkan. Başhekim başını sallayıp ayağa kalktı ve arkasındaki dolabın kapağını açtı. Bir müddet uzaktan aradı ancak bulamayınca sindirlenip daha da yaklaştı dolaba ve adeta içinde kayboldu. Necip hala meraklı gözlerle komisere bakıyordu ki komiser hızla atılıp masanın üstünde kağıt yanından bir tutam alıp montunun cebine koydu. Necip hala bir anlam veremiyordu komiserin yaptıklarına.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 Necip teselli ve umut vermen mahiyetinde bir şeyler homurdandıysa da kendisi bile inanmıyordu sözlerine belli ki. Ha ha diye bağırdı birden Nevzat. Öyle ki etraftaki masalardan bile tek tük dönüp ne oluyor bakışlara atılmıştı. Nevzat hiçbir umursamadan kağıtları önüne çekti ve bir daha okudu. Ameliyatın saati ameliyathane numarası. Her şey var bu kağıtta.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 Başka çıkar yol bulamadığında mütevellit dönüp Necip'e göz kırptıktan sonra Jip'e bindi. Necip hala şoktaydı ve tek kelime edememişti. Cip hareketlendikten sonra çözüldü ve bir taksi aramaya koyuldu. Cip hareketlenmiş, Ortaköy'ü usulca geçmiş ve köprüye gelmişti. Tahsin bir şey soracak olduğunda dikiz aynasında tam olarak kendisine bakan sürücüyü görüp susuyordu. Komu haline girmişti adeta.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 Belli belirsiz olsa bir başka nefes alışverişi vardı odada. İlk sağa sağına soluna bakınmaya başladı ve en nihayetinde adresi bulduğunda rahat bir nefes aldı. Bu Nevzat'tı. Neden onun evi, neydi ve ne iş vardı bilmiyordu komiser ama bu eski arkadaşın da beş kadar hislerini yaşadığı anlarda yanında görünce rahatlamıştı. Tekrar gözlerini kapandığını hissetti. Bu kez daha rahat bir uykuya gömülüyor gibiydi.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 İkinci çalışta komiserin telefon açtı, lakin karşı taraftaki ses konsera ait değildi. Birkaç saniye sonra bu sesin eski özel harekatçı, balıkçı Nevzat olduğunu anlamıştı Mecik. Kısa bir selamlaşma faslı akabinde Nevzat'ın komisere refakat ettiğini ve komiserin hala uyanmadığını öğrendi Mecik. Birkaç saat sonra buluşma temennisiyle telefonları kapattılar. Yapacak acil bir iş olmadığı için...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 Konuşmaların konusundan ziyade Asuman'ın sesinin tınıstı olmuştu belliğine. Gülümseyerek çay doldurdu masadaki fincanını. Fincan'ı uzun süredir konuşmadığı kardeşin aldığını hatırladı. Sonra da neden küstüklerini hatırlamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İnsanı en çok da en keyifli andırında sarmalayan o yara kabuğu kaşınış tadındaki huzursuzluktan birisiydi bu da. Çayını içerek bu hisseler taraf etmeye çalıştı. Komser tekrar uyandığında daha iyiydi. Sabahki uyanışını hatırlayınca üperdiyse de bu kez daha rahat bir şekilde kalkabilmişti yaptığı yatırıldığı kanepede. Gece kaçırılarak Kanlıca'daki bir restorana götürüldüğünü anımsayınca ekildi. O anda odada Nevzat'ın olduğunu hayal meyel hatırladı ve etrafına bakınırken aradığı kişinin kapıdan girdiğini gördü. Nevzat elinde bir tepsi ve tepside iki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 hiç sevmediği nane bir mondan başka bir şey değildi. Nevzat'ın fincanında ise kahve olduğu kokusundan belliydi. ''Fincanları değiştirelim mi?'' diye homurdan da çatlak ve tok bir sesle Tahsin. Nevzat bir kahkaha atıp başını olumsuz anlamda salladı. Birkaç dakika boyunca içeceklerini zunlamakla ancak Tahsin'in melağının tırmandığını gören Nevzat,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 Neyse ki gece bire doğru Beykoz'a gittiğinde seni ellerin ayakların bağlı bir şekilde farklı kadar Başucunda Baş da bir not vardı. Bunu dedikten sonra oturduğu kanepede sağına uzandı ve bir kağıdı alıp Tahsin'i uzattı. Tahsin Bey'e zoraki misafirlik yaptırdık. Umarız ikramlarımızdan memnun kalmıştır. Tahsin kağıdı okuyunca tatlı sert bir küfür bastı. O esnada...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 Kapıyı açtığında bunun bir kuyu olduğunu gördü. Kurye, Tahsin Bey diye sorup ona aldıktan sonra elindeki paketi teslim edip geri döndü. Gözü bu kuryenin bir yerden tanıdık geldiğini bas bas bağırırken sadaldı. O an cep telefonuna bir mesaj gelmişti. Paketi masanın üstüne bırakıp telefonu eline aldı. Gelen mesajı görünce bir sistem atasını olduğunu düşünerek telefonu bir kenara bıraktı. Paketi açtığında içinden bir sidi çıkınca kuryeyi nereden hatırladığını bulmuştu. Bu adam bir önceki gece kendisini arabayla kanlıcaya götüren adamdı. Telefonu tekrar ilgilenip mesajı bir kez daha baktığında bunun morz alfabesiyle yazılmış bir metin olduğunu şaşırdı fark etti.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 Tahsin masaya çay parası bırakıp peçeteyle alarak bastan kalktı. İyi günler dedikten sonra arkadaşının yanından da uzaklaştı. Çocuğun öğle tatilinde daha fazla zehir etme niyeti yoktu. Komiser hala mor alfabesi bilen birini nereden bulacağını düşünüyordu arabasına binerken Arabasıyla ile trafikte ilerlerken kafasını meşgul eden sorunları kovmaya çalıştı.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 Adana'da buluşmak için sözleştiği fakat çağ kaçırdığı, uçağın düşmesiyle de hayatını kaybeden Tufan Edip Yetişi'nin üniversitedeki hocasıydı Zihni Beşsoy. Kafede yaşadıkları tiyatral kavgayı anımsayınca baktırmacı kıvrıldı Tahsin'in. Gülüşü Zihni Beşsoy'un sözleri bitene kadar sürdü sadece. Komiser beni öldürecekler sanırım.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 Dudaklarını ısırıyordu. İki farklı ve net tesadüfse kendisine yardımcı etmeye gönüllü insan. Kırtılacaklarından şüphelendiklerini aynı anda dile getirmişti. Çemberin daraldığını, hedefe gereğinden fazla yaklaştığını hissetti komiser. O saniye aklına evindeki CD düştü. Arabasının atladığı gibi evine doğru yolu almaya koyuldu.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 Saatine baktığında ise kendisine kargo ile yollanmış silikte evraklara ayıklamaya başladı. Dört buçuk saat geçti anladı. Saat ise gece üçe geliyordu. Asuman'ın ilgiyle bir kitabı raftan çektiğim görünce merana dayanamadı ve çay bardığına alarak yemekti. Bu Turgut Uyar'ın şiir kitabıydı. Asuman havaya bakarak rastgele bir sayfa açtı. Arkasında onu izleyen komiseri fark etmemişe benziyordu. Açtığı sayfada bakmadan koyduğu parmağın vizasındaki tizilir gözleriyle takip etti. Eylül toparlandı gitti işte, iki filan da gider bu işte. Tarihe gömülen koca koca atlar, tarihe gömülüyor o kadar. Bülümseyerek kitabı kapatırken arkasını dönen Asumanlı komiser bir anda yüz yüze gelivermişti. Kadın cihaz korkudan bir çığlık atarak elimdeki çay bardağını yere düşürdü.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 Tahsin elini havada sallayarak boş diye işaret etti bu kez. Bardağı toplama ve yere dökülen çay silme iş bittikten sonra tekrar masaya kurdular. Birbirlerine bakınca gülünmeye başlamışlardı. O esnada komiser yıllardır yalnız yaşadığı bu evde en son ne zaman güldüğünü hatırlamaya çalıştı. Bulamadı. Neyse ki daha fazla düşünmesine gerek kalmadı.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 belden aşağısı veya sadece ayağa sakat olanları yürütmek için yapılan bir bizdeni. sonuçları çok feci olmuş. İş ortaya kadar uzanmış ve pek çok yemek buradaki havaa göre telef olmuş. Tüyler ürpertici. Komiser dikkat dediğim yer ve bazı noktalar kendisini not alıyor. Ancak burada bir mühendisten söz diyor. Adı karalanmış ama ilk harfinin Z olduğu belli. Ortada görev almıyormuş.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 kısa bir süre okuduktan sonra dudaklarını sırayarak bazı notlar almayı ve arada bir çayından birkaç yudum içmeyi sürdürdü. Bittiğinde gene sırtını sandalyeye yasladı. Çayından kalan yudumları boğazından aşağıya gönderdikten sonra önündeki özetle ekrandaki raporu karşılaştırarak kapsamlı özet geçmeye başladı. Bu seferde bir cinayet davasına müdahil olmuşlar. Deneklerden biri açıp bir kadını öldürmeye çalışmış.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 Genç kadının yarı huzurdu, yarı huzursuz uykusu Boyun yan göz bebeklerini fark edebiliyordu. Biçimli bir burnu, düzgün ve ince kaşları vardı. Çenesaf, içeri doğru güçlü olan kadının Afyon'daki iş ortağına ne kadar benzediğini de o an ilk kez fark etti. Asuman ihbariyle bir çeteleşmenin içinde olduğu ayıka çıkan kadın polisiyle süren ilişkisine nokta koymak zorunda kalışında o an, yıllar sonra... Hatırlayınca burnunun sızladığını duyumsadı komiser. Daldığı nostaljiden bir kez çalıp kapanmış telefonun belli belirsiz sesiyle sıyrıldı. Bu saatte kim arayabilirdi ki? Masaya gidip telefonun elini aldığında bir kez daha şaşırdı. Çağdır annecipti. Geri ararken salondan çıkıp mutfağa gitti ve uykusuzluğun etkilerini biraz olsun bastırmak için bir kahve yapmaya karar verdi. Daha su ısıtıcısına su koyarken karşı taraf telefonu açmıştı. Komiserim uyumuyordunuz ya. Tahsin kısa bir an kafasına mukayese ederek Ha onda olduğundan ve bütün gece belgeleri taradıklarından dahası İrfan Yıldız isminden bahsetmeye karar verdi. Yok Mecip uyumuyordum. Erken yatmışım gece. Şimdi kalktım sabah haberlerine bakıyordum.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 Yarım saate aşkın bir süre içeride kaldıktan sonra aynı tedirgin bakışlarla etraf kolaçan ederek kolunun altında büyük ve bezle sarılmış bir cisimle apartmandan çıkmış yürümeye başlamıştı. Fazla gözden uzaklaşmadan arabayı çalıştırdım içip ve yavaşça Sabri Erso'u takip etmeye başladılar. Sabri Erso'nun büyükçe bir jipe bindiğini gördüklerinde Necip de Nevzat da istemsizce benzin durumunu kontrol etmişlerdi.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 Komiseri Silivri cezaevinin önünde bıraktıktan sonra kös kös geri dönen Necip ve Nevzat, Nevzat'ın balık lokantasına geçmişlerdi. Nevzat bir çay denlemiş, çayı içerlerken de söylenmeyi sürdürmüştü. Olacak istedik yahu, bu adam ne karıştırıyor? Biz o kadar takip ettik, onu bile sormadı. Birik iki kez baktı fotoğraflara geri verdi. Kimle görüşüyor bu? Necip tam ağzını açıp cevap verecekken telefon çaldı.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 İrfan Yıldız, elindeki tükenmez karım adamın omzuna saplamış ve arkasında kapıdan dışarı fırlamıştı. Birkaç kez farklı kişilerden çıktığı belli olan dur komutları yükseldi. Bu komutlar uymamış olacak ki iki el silahsız duyuldu. Komser bir ışınla fırladığı koridorda birisi kendisini kapıyı açmış olan olmak üzere dört farklı polis ile sırtından vurulmuş bir halde yatan İrfan Yıldız'ı gördü.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 en güzel akşam yemeklerinden birisi olmuştu konserin. Kanlıca da kendisini kaçırıp ona hiçbir bilgi internette aramaması gerektiğini salıklarına da bu düşünüyorum. Zorhan Berberović ismini internette aramamak içinde kıvranıyordu. Bu durumu dile getirdiğinde inadına asman yetişti. Cep telefonunu çıkarıp kendi hattından mobil internetine girdi ve masaya koydu. Yanında oturan konser de birlikte bu ismi arattılar.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 Sırtını sandalyeye dayayıp gözlerini kapatarak kahvesini içerken günün tüm yorgunluğunun gittiğini düşünmeye başlamıştı. Ne zamandır yorgunluğu sahip, ne zamandır yorgunluk atmamıştı. Daha çok soru sorabilirdi kendisi ancak tecrübeyle sadıptı. Cevaplar hiç gelmiyordu. Asuman ise hem kahvesini içiyor hem de çıkarttıkları notları sesli bir şekilde okuyup tekrarlıyordu. Zoran Berberovic, Yugoslav göçmene.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 Anlattığı hikaye bittiğinde Asuman neden anlattığını sorarcasına bakıyordu komseri. Komiser bir sigara daha yakıp açıklama yaptı. Karşınızda kimler var Bir istiyorum Asuman. Benim ortağım benim yerime vekaleten buraya getirilen Yusuf'tu. Asuman şaşkınlıkla ağzını kapattığında o da bir sırrın ağrıdığı vermişti.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 Önünde duran cipin sürücü koltuğunda internette fotoğraflarını gördüğü Zaron Berber'e bir ''Hadi gelin.'' diye gülümseyerek yanındaki koltuğu işaret etmişti. Asuman belli etmeden etrafına göz attığında komserle Nevzat'ın aracının birkaç araç arkada olduğunu fark etti. Sonra da bekletmeden cipin yolcu koltuğuna geçti. Işıklar yeşil yanında araç hareketlendi. "E ee, nasılsınız?''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 Artık araç iyice köprü ayağına yaklaşmıştı. Otostoma girecek gibiydiler köprü ayağına. Dur diye bağırdı Osman. Sonrasında bir çarpma sesi duyuldu. 20. bölüm Heraklitios operasyonu. Arabanın Boğaz Köprüsü girişindeki bariyerlere çarparak durması üzerine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 Horis'in daha sonra bir telsizden köprüdeki ambulansı yanına çağırttığını ve aracın içindeki Asuman'a ambulansa teslim ettiğini de bileğinde kelepçelerle izleyecekti Zoran Berberovic. Tüm engame bittiğinde aradan sadece 5 dakika geçmişti. Bir ekip otosu da bir çırpıda çıkıp geldiğinde Zoran Berberovic bir tuzağa düştüğünü anlamıştı. Araca bindirildiğinde...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 Berberovic'e doğru eğildikten sonra gülümsemeye başlamıştı. Hey gidi koca Zoran Berberovic. Yoksa Sadullah Vurşat mı deseydim? Ya da Kenedi McEwan. Şu an karşında hangi isimle oturuyorsun? Zoran Berberovic bazı görevlerde kullandığı sahte kimliklerdeki isimlerin sayılmasıyla konuşmaya kulak kesilmişti.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 Komiser Tahsin kaç saattir hastanede olduğunu bilmiyordu. Asuman'ın odasının dışındaki koridorda sandalyede de uyuyakalmıştı. İlk doğruldu ve saatine baktı. Daha buluşma saatine bir saat vardı. Ancak İstanbul trafiğini hesaba katarsa ancak örebileceğini öngörerek koridorda ilerlemeye başladı. Ciddi bir ameliyat geçiren Asuman hala kendine gelememişti. Bir yandan Nevzat'ın akvı uyup Asuman'ı yem olarak attığından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 Komiser gülümseyerek balıklara baktıktan sonra siyah poşette parlayan bir cd ve cd kapına eleştirilmiş bir kağıt gördü ve poşeti sıkı sıkı tutmaya başladı. Balıkçının kovasındaki diğer balıklara bakıyormuş gibi yaparak kovaya yaklaşınca sesini adama duyurabileceği bir noktaya gelmişti. Çemberin başı ile sonu aynıdır diyen bir adama kefir olduk sadece. Kötü ettik?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 Boşandıktan sonra neden başka bir eve geçmediğini, üstüne üstlük kilidi bile neden değiştirmediğini o an tam anlamıyla kavradı. Bir gün dönerse diye yapmıştı her şeyi. Yasemin karanlık odaya ay vurduğu kadarıyla hala eski günlerinde güzel görünüyordu.